Radyo Tiyatrosu Geç Kalan Adalet Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Tolstoy Senaryo Nihal Gökçek Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken <Gülüyor> oh, sen misin hayatım? Aksano hayırlı sabahlar Hayırlı sabahlar Bakıyorum da bugün erkencisin Evet biliyorsunuz zamanında panayırda olmam lazım Panayır iş çalışmak Bize kendine ne zaman zaman ayıracaksın Aksano Biliyor musun Sofi ben karıncaları çok severim Karıncalar mı? Şimdi ne ilgisi var konuşmamızla karıncalar Olmaz olur mu? Onlar da çok sever çalışmayı Üstelik hiç de yorulmazlar Ama ona rağmen karıncaların senden daha çok kendileri için zaman ayırıyorlar bütün zamanlar benim hayatım. Ben çalışınca mutlu oluyorum. Ama ben bu yolculuğa çıkmanı hiç istemiyorum Aksanol. İyi ama Sofya benim işim ticaret yapmak. Panayırlara katılmak, mal satmak, mal almak. Böyle yapmazsak nasıl geçiniriz? Zengin onamıza da buna borçlu değil miyiz? Biliyorum aynı şeyler olacak ama yalvarırım bu seferlik gitme işi. Bu panayır mıdır nedir kalsın başka zaman gidersin. İyi ama bunun makul bir sebebi olmalı öyle değil mi? Bilmiyorum. içim sıkılıyor. Kalbim daralıyor. Sanki bir şeyler olacakmış gibi geliyor bana. <gülüyor> İyi de başka zaman başka bir sıkıntı. Daha başka zaman başka bir çarpıntı. Ay öldürecek misin bizi Sofia? Hayır kocacığım. Öyle karikatürse ettiğin kadar da değil. Peki ne öyleyse? Sence söylediğin şeyler makul sebepler mi? <gülüyor> İnanmayacaksın ama ben bir rüya gördüm. Hı. Çok kötü bir rüyaydı bu. Nasıl bir rüya? Ee, bir seyahatle ilgili sanıyorum. Canım herkes rüya görebilir. Bu iyi de olabilir kötü de olabilir rüya işte. Ama bu seyahatle ilgiliydi beni çok etkiledi bu rüya. Korkuyorum Aksanol. Peki anlat bakalım karıcığım nasıl bir rüyaymış senin korkutan. Gördüm ki sen bu gideceğim panayırdan gidip e, geri gelmişsin. İyi ya işte gelmişim eve daha ne istiyorsun? Fakat e, başını açtığın zaman saçlarının bembeyaz olduğunu hatta ihtiyar prifane olduğunu gördüm Aksanov. Ha Bu daha iyi ya işte. Bunun neresi iyi Aksanol? Bir defa bana göre beyaz saç daha çok zengin olacağıma işarettir. Ya yaşlı buruş buruş yüzüne ne demeli? <gülüyor> o da bu zenginliğimizin yaşlı, prifani oluncaya kadar devam edeceğine işarettir. Sen olay ediyorsun ama ben hiç de senin gibi düşünmüyorum. Bak göreceksin panayır'a götürdüğüm demir malzemelerinden çok para kazanacağım. Sonra da sana ve çocuklara hediyeler getireceğim. Hadi şimdi gönlünü ferah tut sevgilim. Sen bizim için dua et yeter. Her zaman da Tanrı'ya dua ediyorum ama bu sefer olsun beni dinle. ...bu seyahate gitmekten vazgeç. İyi de karıcığım rüyayla iş görülür mü hiç? Benim iyiliğim için böyle konuştuğunu biliyorum. Hadi şimdi gülümse bana. Gülümse. Şöyle çok kazanacağım Sofi. Senin için, çocuklarım için... ...ve en kısa zamanda evde karşında olacağım. He? Tamam mı? Anlaşıldı. Olacağı çare bulunmazmış. <gülüyor> Hoşçakal hayatım. Güle güle o, Güle güle. Ha? Biri bana mı ses sen? Bana doğru atıyla yaklaşan tüccar dostum Yedemir değil mi? Evet o tabii. Arabayı durdurup yaklaşmasını bekleyeyim. Dur oğlum, dur. Merhaba dostum. Merhaba, seni gördüğüme sevindim. <gülüyor> evet, <gülüyor> benim de sana rastladığım bir yolda. <gülüyor> seni tayilerden tanıdım dostum. Demek ki gözlerin hala dostlarını seçebiliyormuş bu dediğin. Ne mühim arabaya yüklemiş, nereye gidiyorsun böyle? Nicliyada açılıyor ya oraya gidiyor. Ya, güzel, ben de oraya gidiyorum. Gitmeye ne bir diyeceğim yok ama satacağım malzemeleri göremiyorum dostum. <gülüyor> Göremezsin tabii. Niye? Geçen ay anlaşma yaptığım ortağı malzemeler alıp... ...iki gün önceden gittim panayına. Oh ne ala işin kolayını bulmuşsun Vladimir. Para senden de ortağından olunca... <gülüyor> Ellerimde satılacak mallarla şehir, köy, kasaba dolaşmaktan hoşlanmamak sen o Güvendiğin kimseyle anlaşılır, malzeme parasını veririm Sonra da işin keyfini çıkarmak için üstünde elbisen Altında atın ve cebinde de birkaç bin rubleyle panayara gezintiye gider gibi gidersin <gülüyor> e, Ortaklık işte Ortaklık konusunda yabancılar seçersin Nedense ha dostların aklına gelmez. Aa, aa dur bakalım orada sen o. Niye? Kere dostluk başka ticaret başkadır dostum. İşin içine para girince dostluk yara alır. Senin için böyle bir şey olsun istemiyorum. Ha? Şimdi anladın mı beni? <gülüyor> peki, <gülüyor> peygöl olsun. Hadi atını arabamın arkasına bağla birlikte gidelim. Ha? Çok teşekkür ederim yol arkadaşına da ihtiyacım vardı. <gülüyor> benim de Vladimir, benim de. <gülüyor> Bak Vladimir hanına yaklaştık Geceyi burada geçirip sabah yola devam ederiz ah, Fena olmaz atlar da dinlenir Yorgunluktan neredeyse çatlayacak zavallılar ah, işte Greenhan'ına geldik Sen arabadan in Vladimir ben atları seyise bırakıp geleyim ah, Ben de hanın lokantasına geçiyorum Tamam oraya gelirim ben <gülüyor> Burası süreç <süryacım. gülüyor> Merhaba, hava çok soğukmuş da Seni de konuşurken anlamamışım Kış yakın dostum Hava gittikçe sertleşiyor Bakarsın bugün yarın kar bastırır. Aman ağzını hayra açaksana ol. Bana birden dönmeden kara yakalanmak istemem <gülüyor> Dönüşte paracıklarının ıslanmasından mı korkuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yok canım yok Ben yaşadığım sürece paracıklarıma zarar gelmez <gülüyor> Eh, bastıran kar yüzünden günlerce belki haftalarca şurada burada kalıp çoluk çocuğumu yalnız bırakamam Sözümü hemen ciddiye alma bile Demir Karın yağmasına bir buçuk ay var Biz o zamana kadar çoktan evimize dönmüş oluruz Aa, Kusura bak bak sen o. Ailem söz konusu olunca her şeyi ciddiye alırım ben Biraz sıcak çorba daha içip odalarımıza çekilin Sabah erkenden yola çıkacağız çünkü ah, Fena olmaz tamam Hey hancı bize birer tabak daha çorba getir sıcak olsun Saat kaç olmuş acaba? O oh, Köstekli saatim gece yarısını gösteriyor. Aksine bak şimdi uyandım ya bir daha gözüme uyku tutmaz. Böyle yatağın kenarında oturup sabahın olmasını mı bekleyeceğim yani? Oho, yan odada horlayarak uyuyan dostum Vladimir derin uykuda. Toz pembe rüyalar görüyor olmalı. Bu şekilde derin uyumaya devam ederse... yarın öğleden önce yola çıkamayız. En iyisi ben ikimizin hesabını hancıya ödeyip... ...hemen yola devam edip Bir Panayır'da buluşuruz artık. Yaklaşık sekiz saattir yoldayım. Atlar hem yorulmuş hem acıkmıştır. Yakındaki anda bir iki saat dinlenirsem... ...kendime gelirim biraz... Hancı nerede kaldı benim çayım Şimdi getiriyorum bayım Buyurun çayınız efendim Başka bir isteğiniz yoksa Diğer müşterilerimle ilgileneceğim Bay Akselal. Hayır e, yok teşekkür ederim Bir ihtiyacınız olursa tekrar seslenebilirsiniz hı hı, hı. Burada dinlenmek iyi geldi Biraz sonra dinlenmiş olarak yoluma devam ederim Herkese iyi akşamlar <gülüyor> Kralın askerleri. Bunlar sebepsiz gelmezler. Hadi bu acaba ne oldu? Pasalar mı hancı? Kralın askerleri hep böyledir. Önce suçlu yerlerinden kaçılır, evet. sonra da aramaya çıkarlar. Ya. Bu hanın sahibi kim? şey be, be, benim efendim. Buraya gel. Askerler. Siz etrafı iyice bir arayın bakalım. Bu, bu, buyurun komutan bey. Yaklaş! Dura yaklaş! Uh -uh. Ben, ben dürüst namuslu bir hancıyım efendim İnanın bana İsterseniz bu yılki vergilerimi ödedime ve dahi belgeleri bir de gösterebilirim size efendim Ben vergi memuru değilim Baksana e, a, a, a, a, Tabi tabi e, Evet değilsiniz efendim e, Birini arıyorum e, şey, e, Kaçak bir mahkum mu Omzumdaki işarete bak sersemedin Kaçak mahkumları arayan birine benziyor muyum e, Özür dilerim efendim e, Askeri işaretlerden pek anlamam da Anlamadın işleri o koca burnunu sokma öyleyse. E, e, peki efendim. Buraya son bir iki saat içinde gelen kimse var mı onu söyle bakalım. E, şey efendim Bay Aksenov var. Yarım saat önce geldi. Hmm. Aksenov ha? E, e, Kim bu Aksenov? E, i̇şte efendim. E, Şurada efendim. Şöminenin yanındaki masada tek başına çay içen adam. E. Tam vaktinde buldum onu. Aksenov sen misin? Evet benim. Evet saatlerdir peşinde at koşturup durdum. E, benim peşimden mi? Evet senin peşinden. Neden? Ee, neden olacak? Neden olacak? Soru sormayı bırak da dün geceyi nerede geçirdiğini söyle bana. E, yoldaydım. Bütün geceyi at arabamla yoldaydım. Bir şeyden ya da birinden mi kaçıyordun? <gülüyor> hayır. nizli Panayır'ına yetişmeye çalışıyorum. Bana yalan söyleme. Doğru söylüyorum. Gece yarısından önce nerede konakladın peki? <gülüyor> Yanılmıyorsam buradan aşağı yukarı... ...8 saatlik uzaklıktaki Greenham'da geçirdim geceyi. Peki yalnız mıydın? Ee, şey hayır... ...tüccar dostum de vardı. Vladimir ha? Evet. Adı Vladimir'di. Siz onu tanıyor musunuz komutan? Soruları ben sorarım burada. Ee, Akselam. Özür dilerim komutan. Rüynan'da sabaha kadar kalmak şartıyla arkadaşın yani Demirlek kendine odak da kiralamışsın. Evet kiraladım. Ee, ne var ki ani bir kararla geriye yarısı hancıya masrafları ödeyip oradan hemen ayrılmışsın değil mi? Neden? Ee, arkadaşım Vladimir çok uykucu bir insandır. Öğleden önce uyanamayacağını düşündüm. Halbuki benim acelem vardı. Nijli panayırı iki gün sonra açılacak. En kısa zamanda açılışa yetişmem lazım. Satmak için yanımda dünya kadar demir malzeme götürüyorum. Biz tüccarlar ne kadar erken satış yaparsak o kadar işi bize gelir. Greenhan'dan gece yarısı ayrılışının nedeni buydu demek. Evet bu. Hem siz beni niçin sorguya çekiyorsunuz? Şuna bak aklısı da beni atlatacağını sanıyor. Bir suçlu gibi sorgulanmak hiç hoşuma gitmedi komutan. Ben ne hırsızım ne de haydım. İşinde gücünde halim selim bir tüccarım. de bu şekilde sorgulamaktan vazgeçin lütfen. Sorgulamak benim görevim. Han bu kadar insan varken beni sorgulamanızın sebebi ne? Öyleyse söyleyeyim. Geceyi kendisiyle aynı anda geçirdiğim tüccar Vladimir... ...kaldığı odada sabahleyin boğazlanmış olarak bulundu. Olamaz. Oldu bile. Aa. Bütün eşyalarını arayacağız Aksenov. Ne? ne, ne, ne ama... A, hiç, Boşuna hiç... uğraşma Bay Aksenov, Hiç şansın yok. Onu sen öldürdün. Aramaya önce üzerindeki elbiselerinden başlayacağım. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz komutan. Ben masumum. Birazdan göreceğiz masum olup olmadığını. Evet. Üzerinden köstekli saat dışında bir şey çıkmadı. Hmm. Askerler! Hemen ahıra gidin. Aksenev'in arabasındaki eşyaları tek tek arayın. Evet. evet. Ben de yanında duran şu çantayı arayacağım Aksenev. Onu bana ver. İçinde bana ait ıvır zıvır eşyalardan başka bir şey yok. Onu bana ver dedim. Aradığınız nedir komutan? Ne bulmak istiyorsunuz? Delil. Suç delilleri. Benim arkadaşımın katili olduğunu sanıyorsanız yanılırsınız komutan. Çünkü delil bulamayacaksınız. Çantayı arayınca anlayacağız bunu Aksenavuk. Hayır çantamı aramanıza izin veremem. Neden? Yoksa delili bulmandan mı korkuyoruz? Hayır içinde bana ait özel eşyalar var. Onları karıştıramazsınız. Bana zoluk çıkartma tüccar bozuntusu. Aksi takdirde tabancamla beyninde bir delik açmak zorunda kalacağım. Peki alın işte çantam. Bakalım ne bulacaksınız? İşte bunu. ...kanlı bir bıçak. Hepiniz görüyorsunuz beyler. Aradığım delil Aksenov'un eşya çantasında çıktı. Bu bıçak... ...kime ait Aksenov? Bana değil. Sahi mi? Bana ait değil. Madem sana ait değil de senin çantanda ne işi var? Bilmiyorum. <gülüyor> Kendi kendine gelmişti bir iki buraya ha? Bu suç aletini saklamak amacıyla çantana koyduğunu itiraf et Bıçan Bıçağın çantanda işi ne? onu bir de bilmiyorum komutan. Bıçağın üzerinde kurumuş kanın kime ait olduğunu da bilmiyorsundur eminim. E, evet bilmiyorum. Bıçaktaki şu kurumuş kana yakından bak Akseno, Daha yakından. İyice bak. Allah karısı, bakıyorum işte. Boğazlanarak öldürülen zavallı tüccarın kanı bu. Vladimir'in kanı. Vladimir'i ben öldürmedim. Bırak yalan söyleme Akseno, han içeriden kilitliymiş. Dışarıdan birinin gelip zavallı adamı öldürmesi imkansız. Onu sen öldürdün. Büyük bir hata yapıyorsunuz komutan. Çantandan çıkan kanlı bıçak her şeyi anlatıyor. Zavallı dostumu ben öldürmedim diyorum size. Bir de benim en yakın dostumdu ben. Ben kimseyi öldüremem. Hırs bazen insana en umulmadık şeyleri yaptırabilir aksanı. Ben sus. Tebrik ederim seni. İyi rol kesiyorsun. Ama bu seni kurtaramayacak. <gülüyor> Suçsuzum diyorum. Neden inanmıyorsunuz bana? Nasıl öldürdün? Yemin ederim ben öldürmedim. Çaldığın parayı ne yaptın? Tek kuruşunu çalmadım. Zengin bir tüccarım. Benim kimsenin parasına ihtiyacım yok. Şimdi başa dönelim. Greenhan'a gidince neler yaptığınızı anlatın. Vladimir'le birlikte akşam çorba içtik. Sonra odalarımıza çekildik. Gece yarısı yola çıktım ve onu bir daha görmedim. Panayır'da buluşacağımızı ümit ediyordum. Çantadaki paraları sayalım bakalım. <gülüyor> Ha, burada tam sekiz bin ruble var ee, Benim kendi param o Vladimir'in üzerinden hiç para çıkmadı Biri çalmış olmalı O, o ben değilim Seni tutukluyorum Aksenov Hayır Hayır bir yanlışlık yapıyorsunuz komutan Beni tutuklayamazsınız Akseno... Sofya sensin... Benim Akseno... Sofya beni ziyarete geldin ha... Ağlayarak zaman kaybetmeyelim Akseno... Seni görebilmek değil, Birkaç dakika zor izin alabilirim... <Gülüyor> Lütfen bana neler olduğunu anlat... Ah Sofya... Seni dinleyip... Bu kar olasınca yolculuğa çıkmamalıydım... Neler geldi başına... Öyle bir tuzağın içine düştüm ki... Tarife imkansız... <Gülüyor> Evden Nizli pazarına gitmek için çıktığımda dostum ile karşılaştım. <Gülüyor> Ve kendimi hapishanede buldum Sofya. Sen korkunç bir iftiraya kurban gitmişsin. Ben katil değilim. Ben kimseyi öldürmedim. Ben para çalmadım. <Gülüyor> Sana bütün kalbimle inanıyorum Aksedov. Sofya. Sofyi bana inanacağını biliyordum. <Gülüyor> Cezam çok büyük Sophie. Hakim ne kadar ceza verdi? Ne kadar? <gülüyor> Tam 26 yıl. Ne? Ya. 26 yıl mı? Evet. <gülüyor> İhtiyarlık yıllarım bile... hapishanenin küflü duvarları <gülüyor> arasında geçecek. Buradan ancak cesedim çıkabilecek. Ne olur böyle konuşma Akseno. Yüreğim parçalanıyor. Bundan sonra ne sana ne de çocuklarıma faydam dokunmaz Karıcı. Başınızın çaresine bakmanız gerekecek. Hayır. Hemen pes edemezsin Aksenov. Yapacak ne kaldı Çar Hazretleri'ne seni serbest bırakması için yalvarabilirim. Evet evet yalvarabilirim. Suçsuz bir aile babası hapislerde çürüyemez. Ben her çareye başvurdum Sofya. Bağışlaması için Çar Hazretlerinden dilekçe dahi gönderdim. Ne cevap geldi? Beklediğim o cevap hiç gelmeyecek Sofya. Çünkü işlemediğim suçun cezasını çekmeye Çar Hazretleri tarafından da mahkum edildim. Tevekkeli değil o gün rüyamda saçlarının bembeyaz olduğunu görmüştüm. Ya. Bak kederden bembeyaz olmuş işte. <gülüyor> Rüyam aynen çıktı Akseno. Bunların başıma geleceğini nereden bilebilirdim ki? Her neyse. Görüşme vakti doldu sevgilim. Ya. Sen de gidiyorsun demek. Gitmeye mecburum. Çocuklarıma iyi bak Sofya. <gülüyor> Onlara... Onlara babalarının asla katil olmadığını, iğrenç bir iftiraya kurban gittiğini anlat. Evlatların masum bir babadan nefret etmesi kadar acı bir şey yoktur dünyada Sophie. <gülüyor> Anlatacağım bak Çocuklarımız asla senden nefret etmeyecekler. <gülüyor> Hoşça kal. Seni asla unutmayacağım. Hep dua edeceğim Akseno Unutma benim Sofi Güle güle güzel Sofim Elveda elveda Elveda çocuklarım Sizleri artık hiç göremeyeceğim Elveda Akseno dedi benim ayakkabıları da tamir eder misin? Onları şu köşeye bırak evlat. Elimdeki ayakkabının tamiri bitince seninkine bakarım. Cezaevinde yıllarca kaldığından ayakkabı tamir etmeyi öğrenmişsin. Bütün mahkumlar tamir için ayakkabısını sana getiriyor. Bir meslek öğrenmek koluna altın bilezik takmak demektir evlat. İnsan başına gelen acı hadiseler sonunda olgunlaşıyor. Yeni tecrübeler kazanıyor. Ee, bu arada para kazanıp karnını doyurması da gerekiyor tabii. <gülüyor> Nicedir seni takip ediyorum. Sen hapishane duvarlarına duvarlarda sana iyice alışmış. Ay, i̇nsanın alışacağı en son şey hapishane duvarlarıdır. Kimse alışamaz. Lakin alışmış gibi görünmekten başka çaresi de yoktur evladım. İki aydır çok fazla öksürüyorsun Aksanöv dedi. <gülüyor> Söyleyeyim bir doktor getirip baktırsınlar sana. Bu öksürük doktorluk değil evlat. Ben artık ifla olmam. Zaten kimse doktor falan getirmez Aksanöv dedi. Unutuverdim birden. Neyi unuttun evlat? Cezaevine dün yeni müdür tayin edilmiş. Gardiyanların, askerlerin işi gücü var. Ortalığı temizleyip düzeltip yeni müdür için hazırlık yapıyorlar. Telaşlarının arasında doktor getirmezler. Umarım yeni gelen müdür eski müdürü aratmaz. İnşallah Aksen ödü de. Eski müdür berbat bir adamdı. Bize kayalık bölgede koca koca taşları taşıtır. Nefes almamıza fırsat vermez. Ya. Sabah yediğimiz bir kap yemekle akşama kadar köpek gibi çalıştırırdı bizi herif. Dua edelim yeni müdür merhametli biri olsun. Sizlere sesleniyorum. ...nizaya girin. Aferin. Güzel eğitilmişsiniz. Ben bu sesi ve bu yüzü tanıyorum ama nerede? Aranızda dürüstlüğüyle tanınan eski demir tüccarı Aksenova arıyorum. Bu sabah görevimin başına gelir gelmez mahkum listesine baktım ve onun adını gör. Çok merak ediyorum. Hanginiz Aksenova? Aksenova benim efendim. Bir adım öne çık. <gülüyor> hmm. Seni çok iyi hatırladım Aksenova. Hep iyice yaşlanmışsın. <gülüyor> Beni hatırladın mı? Doğrusunu isterseniz yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor... ...ama çıkaramadım. Greenhand arkadaşının tüccar demir öldürdüğün sabahın gecesi... ...seni bir başka anda yakalayarak tutuklayan komutanım ben. <Gülüyor> Demek terfi ettiniz. Yakan bir türlü benden kurtulmuyor aksin o. <Gülüyor> Yeni müdürünüzle tanıştığınıza göre... Artık koğuşlarınıza dönebilirsiniz ne? ne oluyor ya Neden hepiniz tamam. birden ayaklandınız Bir mahkum daha getirilmiş Aksen ötede onu alıp buraya getireceğiz ha, İyi iyi Aramıza hoş geldin arkadaş. Evet söyle bakalım kimsin nerelisin? Ben Vladimir şehrindeyim. Esnaflık yapardım. Adım Makar baba adım Semenich. <Gülüyor> Vladimirlisin he? Evet ihtiyar oralıyım. <Gülüyor> Türkler Akseneoğullardan söz edildiğini duydun mu hiç? Duydum. Demek oğullarım hala Vladimir'de oturuyorlar. E, peki onları tanır mısın? Eh, biraz tanırım. Baba mesleğini sürdürüyorlar. İki kardeş de tüccarlık yapıyor. Epeyce zenginler. En son babalarının Sibirya'da olduğunu duymuştum. Sibirya'da ne yapıyormuş? Sürgüne yollamışlar. Öyle anlaşılıyor ki o da bizim gibi günahkarmış. Ya sen ihtiyar, şu ihtiyar halinde buralara nasıl düştün? Günahlarım yüzünden. <gülüyor> Yazık. Cezan ne kadar? 26 yıl vermişlerdi. Ne günah işlediğinde seni onca cezaya çarptırdılar ihtiyar Herhalde bu kadar aha cezayı hak edecek günahlar işlemiş olmalıyım Hı. Suçun ne? Bırak Semeniç ihtiyar yoruldu hasta zaten Zavallı her yeni gelen mahkuma kendini anlatmaktan bıktı Onun hikayesini ben anlatırım sana İşte böyle arkadaş Zavallı ihtiyar ömrünün büyük bir kısmını sürgünlerde ve hapiste şürütmüş Fakat hala arkadaşını kendisinin öldürmediğini söyleyip duruyor Peki o öldürmediyse niçin hapse girmiş? İlahi adalet olduğunu söylüyor Gençliğinde çok içki içermiş de Kader bizi nerelerde karşılaştırdı ha bak ihtiyar Benim başıma gelenleri biliyor muydun? Duymuştum Hatta seni Sibirya'da sanıyordum ama hapiste karşılaştık. Evet, Sibirya'ya sürülerek cezamın çoğunu orada çektim. Yaşlanmaya yüz tutunca beni bu hapishaneye getirdiler. Burada ölümü bekliyorum artık. Tanrı yardımcın olsun. hiç, belki sen belki sen tüccar dostumun gerçek katilinin kim olduğunu duymuşsundur ha ben nereden bileyim ihtiyar bıçak kimin çantasından çıktıysa o öldürmüştür bıçak benim çantamdan çıktı ama ben katil değilim ne yani biri bıçağı çantana atmış mı demek istiyorsun kendim koymadım göre muhakkak bir başkası koydu ama gerçeği hiçbir zaman ispat edemedin gerçeği ispat edemedim doğru fakat gel görelim ki katil olmadığını bir ben bir de tanrı biliyor Lakin insanlara doğruları anlatmak çok güç <gülüyor> İyi ama bıçağı çantana nasıl koydular? Yeter artık Semeniç, Öyle. ihtiyarı mu? zavallı öksürüp duruyor, <gülüyor> sağlığı pek iyi değil Sen karışma Sana söylüyorum ihtiyar, çanta başucunda duruyordu, almaya çalışsalar hissederek uyanır bağırıp yardım isterdin Çantamın başucumda olduğunu sen nereden biliyorsun Semeniç? Ne şey ben ben sadece tahmin etmiştim canım O gece çantayı başucuma koyduğumu biliyor bu adam Tabi ya katil semen işte Vay alçak benim bütün hayatım gençliğim karım ve çocuklarım bu cani yüzünden mahvolup gitmiş Seni şuracıkta öldürmek için nelerimi feda etmezdim semen için İki haftadır semen işlenen o cani yüzünden gözüme uyku girmiyor. Ondan intikam almak uğruna içim içimi yediği halde kimseye bir şey söylemiyorum. Oh yine gözüme uyku tutmayacağım. Küflü duvarlara baka baka canım sıkıldı. Kalkıp biraz dolaşayım. Belki uykum gelir. Ne güzel. Herkes mışıl mışıl uyuyor. Ben gecenin yarısında uykum gelir, midiyle ortalıkta dolaşıyorum. He? Şuradan bir takım sesler duyuyor. Dur bakayım. Buradaki kerevetin altından toprak atılıyor. Şimdi bir baş uzandı dışarı. Oo! Benim gövüyemi da varmış. Fakat fakat bu makar sevinç. Ne yapıyorsun sen burada? Şşt, şşt, sesini yükseltme. ...duvarların altından büyük bir tünel kazmaya çalışıyorum. Tünel mi? Sana sesini yükseltme dedim ihtiyar. Kaçmak için kazıyorum bu tüneli. Kaçacak mısın? Evet. Peki tünelden kazdığın toprağı nasıl gizleyebiliyorsun? Şşşt, çok kolay. Her gün çizmemin konşularına doldurup... ...askerler bizi çalışmaya götürürken... ...kimseye belli etmeden geçtiğimiz sokaklara döküyorum. Aha. Hapisten kaçmaya kararlısın demek. Eh, hayatımı küflü duvarlar arasında geçirip ölümü bekleyemem. Çıldırmışsın sen. ...küf kokan duvarlar arasında kim olsa çıldırır. Kaçmayı başaramazsın Semeniş, seni hemen yakalarlar. Şişt! Sen ağzını sıkı tutarsan kimse yakalayamaz Moruk. Bak, kaçarken seni de yanıma alırım. Ben kaçmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorsun diye eğer benim kaçacağımı birilerine söylersen... ...beni öldüresiye döverler. Ben de bunu senin yanına bırakmam. Ne pahasına olursa olsun öldürürüm seni. Öldürsen de çıkar Semeniş... ...beni çoktan öldürdün zaten. Ne, ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi sonra anlayacaksın. Seni ihbar eder miyim, etmez miyim... ...orasını da Tanrı bilir. Ben de sana yapacağımı bilirim Moruk. Bundan sonra beni hiç kimse korkutamaz Semeniş. Tanrıdan başka. Sizleri bahçeye toplamamın sebebi... ...solguya çekmek içindir. Kesin sesinizi! Aranızdan biri veya birkaç mahkum... ...hapisten kaçma hazırlıkları yapıyor. Tüneli kazanın kim ya da kimler olduğunu söylerseniz... ...sizleri ödüllendireceğim. Bilmiyormuş gibi davranmayın. Sekiz numaralı koğuşta dışarı açılmak üzere olan tünel bulduk. Söyleyin. Kim kazdı? Susmak yarar sağlamaz beyler. Bunun bedelini ağır ödersiniz. İyice sinirlenip kendimi kaybetmeden önce konuşun hadi. Kim kazdı o tüneli? Sen mühtiyar. Eski mahkum Aksenoğ. Senin sicilinde dürüst bir adam olduğun... ...ve cezaevinde kaldığın yıllar boyunca kötü davranışta bulunmadığını yazıyor. Bu durumda senin yalan söyleyemeyeceğine inanarak... ...tüneli kimin kazdığını söylemeni istiyorum. Söyle Hadi! Söylesene be adam ne söyleyeyim? Söyle kim kazdı o tüneli Söyle hadi Hadi söyle Beni mahvettin Seminç Ben de seni şurada dışlıkta mahvedecek Mükemmel bir fırsat yakalamışken Adını ihbar edebilirim Seni öldüresiye döverler Bana çektirdiklerinin Cezasını fazlasıyla ödemenin Zamanı geldi Sana söyle diyorum Yeter ne düşünüyorsun? İyi, iyi ama... işten intikam almakla elime ne geçecek ki? Bana kaybolan yıllarımı, karımı, çocuklarımı geri mi verecek? Hayır Aksenov, intikam ısından vazgeç. Artık onların hiçbiri geri gelmeyecek. Aksenov, duymuyor musun beni? Evet, anladım kimin kazdığını. Sen biliyorsun öyle değil mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum efendim. Biliyor musun? Bana inanmıyorsunuz demek. Hadi uzatma ne biliyorsan söyle. Bana gammazlık mı teklif ediyorsunuz? Ben mahkumlara öyle bir şey teklif etmem. O halde suçluyu benim bildiğimi nereden çıkartıyorsunuz? Bana işimi öğretmeye kalkmak sen ol. Özür dilerim efendim. Eğer tüneli kimin kazdığını biliyorsan ve kanımdan saklıyorsan... ...yaşına başına bakmam seni dayak cezasına çarptırırım. Önemli değil efendim. Ben cezalara alıştım. Ne demek o? Katil diyelim dedim inanmayarak 26 yıl ceza almama, Sibirya'ya sürülmeme sebep oldunuz. Şimdi ise tüneli kimin kazdığını bilmediğimi söylüyorum, yine inanmak istemiyorsunuz. Sözlerime inandıramamak bana vereceğiniz cezalardan çok daha ağır geliyor. Seni cezalandırmaya meraklı değilim Ahsenal. Bu yüzden bildiklerini söylemelisin. Ne yazık ki bilmiyorum efendim. Nedense ben senin bazı şeyleri bildiğini sesinliyorum ihtiyar. Sezgiler bazen insanı şaşırtabilir. Benim sabrımı taşırma artık. Size bilmediğimi söyledim efendim. Daha ne kadar tekrar ettireceksiniz? Hmm. Sana inanayım mı? Yıllar önce inanmamıştınız. Ama bu defa inanır. İçimden bir ses senin suçluyu bildiğini söylüyor. <gülüyor> Her şeyi bizi yaratan Tanrı bilir. Ben basit ve aciz bir mahkumdan başka bir şey değilim. Beni kandıramazsın ihtiyar. Sen her şeyin farkında olan... ...esrarengiz bir adamsın. <gülüyor> Hakkımda yanlış düşünüyorsunuz. Hiç dedi. Her neyse. Son defa soruyorum. Tüneli kim kazdı? Anlaşıldı. Hepinizin sırtı kaşınıyor. Bu suç hiçbirinizin yanına kalmayacak beyler. En başta da senin yanına bırakmayacağım o Beni anladın mı? Anladım efendim. Sen hasta mısın? Ee, şey efendim, iki üç aydır böyle devamlı öksürüyor. Gebersin. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Doktor diyeceksen hapishane doktorun tayini çıkmış. Yeni doktor üç aydan önce gelmez. Senin için özel doktor mi İşlerim çok. Doktor istemeyecektim. Peki ne istiyorsun? Bütün koğuşu cezalandırmak yerine beni cezalandırın. ...farz edin ki o tüneli ben kazdım. Kessin sesinizi! Hmm. Hmm. Tüneli sen mi kazdın? Evet dersem koğuşu cezalandırmaktan kurtaracak mısınız? Benimle alay etme Aksenov. Suçu üstüne alarak gerçek suçluyu saklamaya çalışıyorsun. E, suçluluğu kim olduğunu bilmediğimi söylemiştim. Benim istediğim koğuştaki bütün mahkumlar o cezaya çarptırılmasın. O yüzden tüneli benim kazdığımı farz ederek cezayı bana verin. <gülüyor> Boş versene sen. Bir kazmayı kaldıramayacak kadar yaşlı ve hastasın. Tüneli senin kazdığını farz etmek aptallık olur. Evet. Mahkumlar. Şimdi koğuşlarınıza gidin. Hadi acele edin. Cezalarını daha sonra düşürüp karar vereceğim. Hadi hadi yürüyün dedim size. İhtiyar Aksenov'un tehditlerimden korkup susluğunu düşünmekle hata etmişim. İlerlemiş yaşına rağmen dayak cezasına katlanmayı göze alan bir adam korkmuş olamaz. Hepimizin kurtulması uğruna kendini feda etmek istedi bu cesur ihtiyar. Aman tanrım... ...bu cesur, dürüst ve inançlı adama ne kadar da acımasız davranmışım meğer. Aksenav, Uyuyor musun? Hayır. Yanına gelebilir miyim? Kimsin sen? Benim, Semeniç. Sen Semeniç... Ben görevimi fazlasıyla yaptım. Gecenin bir vakti daha ne istiyorsun benden? Hiç, hiçbir şey. Öyleyse git yat. Sabah erkenden askerler alıp çalışmaya götürecekler sizi. Yorgun ve uykusuz kalırsan çalışamazsın. Çalışmadığın için de akşama kadar sırtında kamçı çaklatırlar. Şey. Ne diyeceksin? Yok bir şey. Peki ne işin var başucumda? Şey ben. Nasıl söylesem? Geve durma da de. Ne konu açacaksan konuş hadi. Ee, böyle susmaya devam edeceksen başımdan git yoksa öbetciyi çağırır. Dur dur sakın çağırma. Ne istediğini söyle bana. Bir şey soracağım. Sor adam. Şey Tüccar Vladimir'in katilinin kim olduğunu biliyorsun değil mi? Ne? Ne olur bildiğini söyle Aksenov. Bu seni neden ilgilendiriyor bu kadar? Bilmeliyim Aksenov. Benim için çok önemli. Katilin kim olduğunu benim söylememe gerek yok Seveniç. İşlediğin günahı sen daha iyi bilirsin. Katilin ben olduğumu anladın demek. <gülüyor> Pek o kadar da kolay olmadı. Ancak üzerinden 20 küsur yıl geçtikten sonra anlayabildim ne yazık ki. Hala nasıl anladığını söylemedim. Anladım işte ne yapacaksın? Bilmek benim de hakkım. Hakkın ha. Git haklarını başka yerlerde ara. Benim üzerimde hakkın yok. Pekala, pekala. Yalvarmamı istiyorsan... ...işte yalvarıyorum Aksenov. Katilin ben olduğumu nasıl anladığını söyle bana. Yalvarırım sana. Keş şu yalvarmaları iç. Ne bana yalvarılmasını isterim... ...ne de ben bir başkasına yalvarmak. Nefret ederim. Yalvartmadan söyle şunu, rahatlayayım. <gülüyor> tamam, kendi ağzında söylemiştin. Ne? Ben mi söyledim? Evet... Konuşurken farkına varmadan suçunu itiraf ettiğini... ...sadece ben biliyordum. Kimseye gerçek katilin sen olduğunu hissettirmedim. Peki peki ama ne zaman... ...ne zaman itiraf ettim? Hayat hikayemi öğrendiğin gün. Aa, şimdi hatırladım. Eşya çantamı gece yatarken... başucuma koyduğum doğru. Ama sözüm ona benden başka bilen kimse yoktu. Sen bunu bildiğine göre... ...odama giren sendin. Evet... ...yıllar sonra kendi ağzımla yakalanmışım. Dünyanın en büyük hatası... ...dilini tutmayı öğrenememesidir Seveniç. Beni ihbar etmeyecek misin? Hayır. Neden? İnsanların sana vereceği ceza... ...vicdanının seni sürekli rahatsız etmesinin... ...yanında hafif kalır. Vicdanının cezası sana yeter. Haklısın. Bana hak verdiğine memnun oldum. Zira senden başkası benim masum olduğuma inanmıyor. Mer sen ne büyük adam mısın? Bana büyüklük yakıştırmaya kalkma Semeniş Büyüklük ancak Tanrı'ya mahsustur. Ben aciz bir varlıktan öteye gidemem. Kendine küçümseme eğilsin. O kadar ezildim, büzüldüm, hakaret uğradım ki sıradan insanlar arasında bir de yerimin olduğunu düşünmüyorum artık. Ben para zenginliğinden, asaletten değil, gönül zenginliğinden bahsediyorum. İçindeki manevi zenginlikten. Çok geç kalmadın mı? Evet bak şunu anladım ki sen baştan beri iyi bir insansın. Böyle biri olduğunu bilseydim o adamı öldürüp parasını çalmaya yeltenmezdim. Gelir senden borç isterdim. Sahi neden paralarımızı çalmaya kalktın? Üstelik zavallı bir adamı öldürüp suçu benim üstüme yıkarak. Bak kızım, kızım Katerina çok hastaydı Aksenov. Doktora götürecek ilaç alacak param yoktu. O günlerde kumar illetine çok düşmüş ve neyim var neyim yoksa yitirmiştim. Geriye sadece evim kalmıştı. Çalıştığım iş yerleri kumarbaz olduğumu duyunca beni işten attı. Ailece sefalete yuvarlandık. Derken kızım hastalandı. <Gülüyor> Vladimir'i öldürdükten sonra çaldığın parayla kızını doktora götürdün mü peki? Maalesef, hayır. Ne yaptın peki? Yine kumarda kaybettim Başına gelenlerden sonra ustanım tekrar kumara başladın öyle mi? Bütün evet. paraları kumara verdin ha? Evet öyle Peki kızın? Onu da kaybettim Öldü mü? Öldü, öldü Ya sonra? Karım 6 aylık oğlumu alarak evden ayrıldı Yani yani aileni de kaybetti Evet kaybettim Nihayet hapse girerek cezanı buldu <gülüyor> Buna ceza denirse Tam dört insanın hayatını kararttığının farkında mısın? Farkında değildim ama hapse düşüp seni yakından tanıyınca alçak bir adam olduğumu anladım. Çoğu mahkum hemen hemen aynı sebeplerden hapse düşmüş. Müdür dersen vahşi kaplanlar gibi mahkumlara saldırıyor. Canı sıkıldığımı cezalar veriyor. İnsanlıktan nasibini almamış. Ama sen öyle değilsin Akserov. Sen başkasın. Oysa adım ve mahkumiyet derecenin dışında sizlerden farklı bir tarafım yok Semen için. ...hep beraber aynı cezalara çarptırılıyoruz. <gülüyor> Biliyor musun Aksenoğ? Sen tüccar değil... ...hakim mısın Neden? Çünkü gerçek adalet duygusu senin kalbinde yatıyor. Bilmem pek emin değilim. Keşke ben de o duyguyu kalbimde taşıyabilen... ...asil bir adam olabilseydim. Belki de taşıyorsun mu? <gülüyor> Taşısam en başta ailem olmak üzere sana ve diğer masum insanlara zulmetmez, işkence çektirmezdim. Kendini bir parça dinlemelisin. Çok defa dinledim Aksenol. Vicdanım hep sen alçaksın dedi bana. Evet ben bir alçam. Yaşadığım bunca yıl ailemin sorumluluğunu dahi umursamadan kendim için yaşamış, masum insanların günahını yüklenmiş en büyük alçak. Kimse kimsenin günahını yüklenmez Semeniş. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Ama ben Vladimir'i öldürdüm. Parasını çaldım. Kumar oynadım. Kızımı kumar yüzünden ölüme terk ettim. Karım benden ayrıldı. Senin hapse düşmene... ...ömrünü buralarda çürütmene sebep oldum. Bak bu doğru işte. <gülüyor> fakat, fakat sen ne büyük adamısın ki... ...Tüccar Vladimir'i... ...birkaç bin ruble yüzünden... ...öldürdüğümü anladığın halde... Müdürün vereceği korkunç cezaları şu ihtiyar halinde göze alarak tüneli benim kazdığımı söylemedin. Az daha intikam hızıma yenilip söyleyecektim. Söylememek için kendimi nasıl zor tuttuğumu bir tanrı bilir de ben. Halbuki benden intikamını alabilirdin. Alabilirdim. Hatta o an intikam duygularıma yenilebilirdim de. Neden yapmadın peki? Biraz düşün. E, düşündüm ama cevap bulamıyorum Aksenov. Cevabı basit Semenic. Kim ve intikam duygularıyla elime bir şey geçmeyecekti. Senin cezalandırılman bana kaybettiklerimi geri getirmeyecekti. Hem böylece müdür de alacağım vardı, onu almış oldum. Ne aldın? Beni doğru dürüst dinlemeden apar topar tutuklamıştı. Herkesin içinde küçük düşürmüştü. Bana borçluydu anlayacağın. Tüneli kimin kazdığını bildiğim halde sırf onu sinirlendirmek... ...ve herkese aciz bir adam olduğunu göstermek için... Bildiklerimi sakladım. Benim sabırlı davranışım onu çileden çıkardı. Bunu beni rahatlatmak için söylüyorsun. Yo, alacak mıydım? Müdürden intikamını aldın. Buna intikam denmez Cemenci. Kendisini küçük düşürdüm ama sonuçta sizlerin yerine cezayı bana vermesini istedim. <gülüyor> Müdür de daha beter kudurdu tabii. <gülüyor> Sen iyi bir insansın Aksenoğlu. <gülüyor> Beni de affedersin belki. <gülüyor> <gülüyor> Affetmek mi? Evet. Yaşadığı acılar yeterince cezanı vermiş. Neden hala affetmemi bekliyorsun? Vicdan meselesi. Vicdan? Vicdan ya. Geceleri kendi başıma kaldığım zaman beni hiç rahat bırakmıyor. Yaşadığın acılara rağmen mi? <gülüyor> Vicdanını rahat tut. Hapiste bulmuşum bir de bana arkadaşıma yaptıklarının cezasının çekmen anlamına gelir. Sözlerinden beni affetmek istemediğini çıkarıyorum. Tüccarı öldürdüğümü sana itiraf ettim. Bıçağı sana hissettirmeden aceleyle eşya çantanın içine atmıştım. Niyetim seni öldürüp paralarını almaktı. Han'ın avlusundan gelen sesleri duyunca paniğe kapılıp... ...pencereden atlayarak kaçtım. O gece Vladimir'i ve beni takip etti. Paralarımızı çalmak için. Evet. Yanında epeyce para taşıdığını küçük oğlundan duymuştum. Hemen planımı yaptım ve takibe başladım Kendini ustaca saklamayı başarmışsın Çünkü takip edildiğimizi ne ben ne de zavallı Vladimir hissetmedik <gülüyor> Çok dikkatli davranıyordum Fırsatını yakalar yakalamaz seni öldürecek Paralarını alıp kaçacaktım Vladimir de sana katılınca buna cesaret edemedim Sebep? Benim için kalabalık sayılırdınız da onun için Yine de bizi takip etmekten vazgeçmedin Vazgeçmedim Muhakkak o paraya sahip olmalıydım davranışlarınızdan handa kalacağınızı tahmin etmiş, işim kolaylaşacak diye de sevinmiştim. İkiniz odalarınıza çekilinceye kadar avluda saklandım. Niçin beni öldürmekten vazgeçip Vladimir'in odasına girdi? Duvara tırmandım. Oradan senin odana girecektim. Senin odan diye yanlışlıkla Vladimir'in odasına girmişim. Cebinde ne kadar parası olduğunu bilmeden nasıl olsa seni de aklarım düşüncesiyle uykudayken onun boğazını kesip bütün parasını aldım. Sonra da ...sonrasını biliyorsun. Aferin sana Semenich. Kendinle birlikte üç hayatı ve... ...üç aileyi mahvedecek kadar ustaymışsın... ...cani herif. Affet beni Aksenov. Affetmemi isteme benden. Sana yalvarıyorum. Hayır, yalvarma. Affetmelisin. Bu çok zor. Bak aklıma ne geldi Aksenov. Ne geldi? Müdüre gidip Tüccar Vladimir'i... ...benim öldürdüğümü söyleyeceğim. Saçmalık bu. Saçmalık falan değil. Eee sonra ne olacak? Ne mi olacak seni serbest bırakacaklar Serbest kalmak neyi değiştirir ki Özgürlükten bahsediyorum sana Anlamıyor musun <gülüyor> Özgür olmak Uzun senelerden sonra ya, nereye gideceğimi bilmeden Özgürlüğe kavuşmamın ne anlamı var Semeniç Evine yuvana döneceksin Evim Karım Sofi çoktan ölüp gitmiştir Çocuklarımsa Babalarını Aksinov unutmuşlardır bile onlar unutmaz Aksenov Hala senin soyadını taşıyorlar Unutulmak kolaydır Seminiç Hem de çok kolay Bunların başına gelmesini istemezdim Affet beni ne olur Sen benim kalbimi çelikler mi sanıyorsun Seminiç Her şeyi unutup affetmek ne demektir biliyor musun Bilseydim iyi bir insan olurdum herhalde Affetmek büyüklüğün şanındandır ama O büyüklüğe ulaşmak öyle zor ki Her adamın harcı değil bu çok zor Semeniç. Çok yüzüne bu utançla bakmak. Yediğim tonlarca kırbaçtan çok daha fazla acı veriyor bana. Biliyor musun Aksenov? O duyguyu bilirim. Pişmanlık duyan bu cani. Tanrı aşkına bağışla Aksenov. Seni Tanrı affetsin Semeniç. Ben senden yüz kat daha günahkarım belki de. Evet neden olmasın. Hapse düşmem ilahi adaletin tecellisi anlamına gelebilir. Bunu bilemeyiz öyle değil mi? Benim bir an şeytana uymam yüzünden her şeyini kaybettin. İhtimaldeki hayatımı da kaybetmek üzereyim Semel için. <gülüyor> Hiç olmazsa son günlerini dışarıda özgür bir insan olarak geçirmelisin. <gülüyor> ne için? Ben öyle istiyorum. Bunu istemek için biraz geç kalmadın mı? Hiçbir şey için geç sayılmaz. Maalesef. Benim için her şey çok geç. <gülüyor> Bak öksürüyorsun. Doktora ihtiyacın var. Hem de iyi doktorlara. Boşver. Özgürlüğüne kavuşursan iyi doktorlara muayene olabileceksin Aksenov. Boşver dedim ya. Yani. Boş veremem. Senin mutlaka özgürlüğüne kavuşmanı görmek istiyorum. Sen tam bir delisin. Beni affetmen uğruna her deliliği yapmaya hazırım. Bence sen kendini Allah'a affettirme uğruna elinden gelen ne varsa onu yapmaya çalış Semeniç. Bu daha inandırıcı olur. Ne yani? Pişmanlığıma inanmıyor musun? Ne kadar istersem isteyeyim. Kırılan kalbimle affetmem mümkün değil Semeniç. Ben aciz bir insanım. Duygularım ağır basıyor. Anlaşıldı. Beni affetmeyeceksin. Maalesef hapse girdiğim günden itibaren kayıplarımı düşündükçe... Seni affetmemin mümkün olmadığını anlıyorum. Bir kere daha affetmen için yalvarsam? Boşuna yalvarma ve bir kere düşün. Asıl katil ben olduğum halde suçu senin üzerine yıksaydım... ...beni affedebilir miydin? Affetmezdim. Bana dürüst cevap vermene sevindim. Sana geçmişini veremem Aksenov. Ama özgürlüğünü sağlayabilirim. Bunu yapacağım. Da. Sakın, evet, gidip müdürle konuşacağım. Kendini yorma Semerliç. Ben artık hapisten çıkmak istemiyorum. Dünyalık bütün isteklerim öldü. Vicdanımın sesini başka türlü susturamamak sen Aksenol. Sen bana acı çektiğin sen de, ben senin acı çekmeni istemem. Kararımı verdim bir kere. Vazgeçiremezsin. Zaten hastayım. Bugün yarın öleceğim. Öldükten sonra gelecek adaletin ne yapayım ben? Bu ızdırapla yaşayama bak Yarın sabah ilk işim müdürün odasına gidip gerçekleri anlatmak olacak. Kapıdaki nöbetçi asker benimle konuşmak istediğini söyledi Semih. Evet efendim. Dünedeki kimin kazdığıyla ilgili Dünedeki kimin kazdığını ve başka şeyleri de biliyorum efendim. Nasıl başka şöyle. İhtiyar Aksenov'un suçsuzluğu gibi efendim. Ne? Aksena suç mu? Evet. Tüccar Vladimir'in katili o değildi. Sen bunları... ...sizin koğuşa vereceğim cezadan kurtulmak için uyduruyorsan eğer... Uydurmuyorum efendim. Uydurmuyorum. Ayrıca cezadan kurtulmayı da beklemiyorum. Delinin altında bir şeyler var senin. Otur şu Başta hadi. Başla konuşmaya. Beni dinlemeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hemen itiraflara geç Semeniç. Bakalım neler yapmışsın. <gülüyor> Ben... Az önceki cesaretinden eser kalmadı... ...bakıyorum Semerci. Tüccar Vladimir'in asıl katili benim efendim. Ne? Oh. Ne, ne? Ne dedin sen? Yanlış duymadınız efendim. Vladimir'in asıl katili benim dedim. Vay alçak. Bunca yıl kendini saklayabildin ha? Yaptıklarımdan pişmanlık duyuyorum. Tanrı senin cezanı versin... Zavallı bir adam senin yüzünden... ...ömrünü hapislerde çürttükten sonra... ...pişman olduğunu söylüyorsun ha? Şey bakın... ...kaçmak üzere kazılan tünelin suçu da... ...benim üzerimdedir efendim. Onu ben kazmıştım. Vay canına. İki büyük suça. Sen, sen... Biliyorum misin? efendim. Ben alçağın biriyim. Seni ne kadar ağır cezalara çarptırsam da faydasız. İş işten geçti artık. Zavallı Akseno ihtiyarladı. Üstelik hasta. Doktorlar ümit vermiyor. Her an ölebilirmiş... Yine de beni cezalandırın efendim. Elbette cezalandıracağım. Yaptıkların yanına kalmayacak. Ömrünün sonuna kadar Sibirya'ya sürgün ediyorum seni. Eğer vicdanımı susturacaksa... ...cehenneme bile gitmeye razıyım efendim. Makar semen iç. Sibirya'ya sürülmek üzere derhal gerekeni yapacağım. Derhal. Şimdi defol. Gözüm görmesin seni. Defol. Hey, Aksenov dede. Sana söylüyorum İhtiyar. Bu ne uyku böyle ya? Ah, hayret, bizim İhtiyar sabahları erkenden kalkardı. Böyle uyuduğunu ilk defa görüyorum. Şunu hafifçe omuzundan sarsarak uyandırmayı deneyeyim bari he. Aksenov dede. Ha? Vay canına, ensesi buz gibi yahu. Zavallı çok hastaydı Gece muhakkak üşümüştür ben Bakayım şu yüzünü çevireyim yavaşça ha? <gülüyor> Bu ölmüş Aksenol dede ölmüş Aksenol ölmüş ya, ölmüş, be ölmüş be ölmüş yüzünü be Baksanıza ölmüş Aksenol dede ölmüş Zavallı Zavallı uykusunda ölmüş Ah Aksenoğum... ...seni tabuta koymuş mezarlığa götürüyorlar... ...beni de Sibirya'ya... ...bağışla beni Aksenoğum... ...bağışla beni ne olur... Geç kalan adalet adlı oyunumuzu dinlediniz... Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.